Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bahış Şerten ve İsmail Başöz. Evet, e, Libero'dayız. E, açık Gadyo 94.9'da biraz sert girmiş olduk. Ee, az önce dinlediğiniz e, tezahürat, tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Tribü, e, Fenerbahçe tribününün koridorundan galiba Çıkıştı. Neyse detayları alacağız e, al, e, Birinci Libero döneminin daimi konutlarında Alparslan kuş bizimle Hoş geldin Alparslan Merhaba hayırlı olsun diyefendi ha. Ama bundan sonra APO diyelim Klasik dediğimiz gibi Yazar İletişimci diyeyim daha fiyakalı olsun ee, geçen haftadan başladığımız muhabbete taraftarlık kültürüne geçen hafta biliyorsunuz Murat Toktucu ile yapmıştık Galatasaray'ta türbünden ama yani Apo sen de e, Murat da hoş sadece öyle bir türbünden diye sadece e, sınırlandıramıyoruz yazılarınızda. da biliyoruz. Ama seviyoruz ya türbünden Ay, ayrı kalıbı güzel yani ha, o uygun. Ta <gülüyor> o, o taraflarına gireceksin zaten mevzudun. Alparslan Apo. ...Ulan Alparslan Akkuş deyince... Yani ...Var ya bir şey söyleyeyim yapışsın. mi? Hani zorlasan... ...normalde dışarıda Alparslan çıkmaz. Çıkmaz. Hakikaten işleminden bir Alparslan <gülüyor> nereden çıktı? <gülüyor> Vallahi anlamıyorum. Ha, ona A da bakıyorum. <gülüyor> ee, nedir... ...durumu? Sizin türbünler... E, ...aslında bir dönem... E, ...birçok nedenle... E, ...bütün futbol kamuoyunun... ...eskisinden bir biraz daha farklı sebeplerde... ...çok fazla gözü önünde bulunan türbünlerden biri oldu. Ben kişisel olarak biliyorum... ...sen yıllardır o türbünü takip ediyorsun... Ee, yani nedir türbin hali gibi çok genel bir şey sormayıp direkt müşterimizden ee, mi alıyoruz, geziden mi alıyoruz? Ee, ben direkt <gülüyor> direkt şu, son durumu direkt şu türbin ya yani Ali İsmail ee, tezahüratının ee, koridorun dışında türbinde de yapıldı mı? Yapıldı ee, parkta başladı koridorda devam etti türbinde de söylendi çünkü ee, başlangıç noktasını çok aşmış bir tezahürata dönüştüğü için. Ee, ...böyle hani önce Gezi'yi sembolize ediyordu... ...sonra onun da üstüne çıktı... ...yani hani Fenerbahçe'nin... E, ...vermekte olduğu... ...yani taraftarların tanımıyla söylüyorum... ...bir mücadeleyle... E, ...Gezinin birleşimi olunca... E, ...çok daha geniş... ...bir kitleye hitap etti... E, ...normalde hani ben şeyi pek görmemiştim... ...bir isme... ...bir taraftara yapılmış tezahüratın... E, ...tribünün genelini kapsadığını pek görmemiştim... ...bunda oldu... Yani çok geniş bir topluluk tarafından söylenebildi. Bütün maçlardan önce de parkta hani böyle 20 ayrı grup tarafından farklı yerlerde söyleniyor. Şimdi bu gruplara geleceğiz ama şey e, enteresan yani buna bütün tribün katıldı mı e, bu tezahürata? E, yani şeyi görmedim açıkçası. E, normalde gezili tezahüratlara e, GFB ya da onun gibi düşünen taraftar grupları pek katılmaz. E, ama buna e, katılıp katılmadıklarını görmedim ama tribünden çok... Yani dört tribünden de katılım olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle e, maratonuyla, numaralısıyla, kale arkalarıyla katılım oldu. Zaten A bütün taraftarın ezberinde yani orada problem yok. Peki az önce söylenen e, mevzu, İsmail'e döneyim ben, e, geziyle şeyin birleşmesi... ...yani senin söylediğin Fenerbahçe mücadelesi... ...bana biraz iddialı geldi... Laf. Ama, ...ama kendi altında yatan bir gerçeği vardı herhalde... ...onu biraz açarsam... Yani he. Fenerbahçe türbününde daha önceden izlediğimiz bir olay da var... Yani ...bu geziden falan çok daha önce izlediğimiz o aktif bir grup var... Ee, ...açıkçası biraz da profesyonel bir grup diyebileceğimiz e, bir grup... ...yıllardır e, tezahürat yapan... ...fakat yine 10 sene önce falan... E, Parasıyla, kendi parasıyla tribüne gelen e, insanların oluşturduğu ekipler başka bir organizasyon yapmaya başlamışlardı. Takımı desteklemek, hep destek, tam destek, oyunu seviyoruz e, gibi. Başka herhangi bir çıkar e, gözetmeden e, Genç Fenerbahçeliler, şey, pardon Fenerbahçeliler Derneği e, gibi benim aklıma kalan diğer, diğer bir takım gruplar vardı. Şimdi o, o gruplar e, bildiğim kadarıyla zaten bağımsızlar yani herhangi bir yere angaje olmadan yok, kendi doğruları dışında kendi doğruları doğrultusunda hareket ediyor zaten o gruplar evet. ve emin ki oralardan çıkıyor bu ıı, isyan. Bu şey e, Ali İsmail tezahüratı özelinde sürüyorsanız Vamos Be'nin o mesela. E, Vamos şu an tribünden çekildi bu ama gezi olaylarından daha önce işte tribün GFB vesaire hani çok fazla taraf olmanın gerektiği e, Fenerbahçe önceliğinin ortadan kalktığı durumu protesto etmek amacıyla ...çekilmişlerdi. Ama bu e, parkta yazılmış bir tezahürat oldu. Sonra içeri girdi. E, İsmail'in bahsettiği o hep de destek tam destek. Mustafa Denizli'nin geldiği sezonla o 2001 silkinişiyle herkesin ta, tamam artık gruplar bir yana dursun hep birlikte bir şey Maç yapalım. Maç boyunca destek yaparız. Evet, evet havaalanında karşılama Hı. ...vesaire. Yani Fenerbahçe o oralardan idmanlıydı ama e, bu şeyi e, Artık tuhaf diyeceğim ona ruh haline 3 Temmuz'da gelindi. 3 Temmuz'da 3 Temmuz sonrasında böyle yani herkesin kafasında bir Fenerbahçe var ya kimi çok sevdiği, kimi 3 çok güçlü. Altını geçelim şike davası diye bilinen süreçten bahsediyoruz evet. 3 Temmuz derken bununla beraber başlayan süreci tanımlıyoruz. Evet şimdi bu herkesin kafasında bir Fenerbahçe var. Mesela kimi kardeşim hani mesela ben kendi madem buradayım söyleyeyim ben hiç Fenerbahçe küme düşmesin. Olmaz hiçbir şey yok. Hiç böyle bir şey demedim. Yani her ne varsa bunun bir yaptırımı olsun. Ne varsa. E, fakat bu yani başka amaçlarla olmasın. Bir siyasi e, uygulamanın sonucunda olmasın. Yani bu bir futbol işi ise futbolun kendi içerisinde konuşalım. Kuralı neyse amatör lige düşmekse her neyse kaldırımda desteklemekse hiç önemli değil. Ama başka hesapların futbol üzerinden yapılmasına Fenerbahçeliler olarak değil. Hep birlikte karşı duralım. Sonra kim nereye düşüyorsa düşsün. E başka biri için bu böyle değildi. Benim Fenerbahçe'mi kimse düşüremez egosuyla sokağa çıktı. Bir başkası için hiçbir şekilde işte biz yıkılmayan son kale e, tanımıyla ortaya çıktı. Yani e, sokağa çıkış nedenleri çok farklı. Ama sokakta olma nedeni hani hep öyle maça gidiş nedenlerimiz de farklı ya. Yani iki renk herkes için iki renk e, onun için gidildi. Başka nedenlerle gidildi. Yani onun için hani herkesin kafasındaki o işte şirket süreci 3 Temmuz işte mücadele vesaire herkesin kafasında aynı değil aslında. Aynı aynı şeye karşı durulmadı aslında. Bir mağdur olunma hissi mi var yani? O kesin. Son kale. O herkes de o o kesin. Yani, Hakkımız yeniyor. Ha öyle ya da böyle yani işte e, bunun cümlesini bir tek biz mi yaptık kardeşim diye Kuranda oldu. Ben senin şeyi hiç unutmuyorum bir tıvıtitan e, mesela daha. Fenerbahçe dışında hiç kimsenin bir dakika kardeşim ne oluyor demediği bir dönemde... ...sen Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildiğinde Fenerbahçe ya da öyle bir şey olduğunda... ...kardeşim ligi temizleyeceğiz dediniz ama habire bire Fenerbahçe'yi çitiliyorsunuz diye bir tweet atmıştın. Yani benim Fenerbahçeliler dışında gördüğüm ilk bir durum şeyiydi o isyanıydı bir... E, ...senden gelme... ...beni şaşırtmamıştı hani Tam örgül karakteri adına ama... Birinin daha ses çıkartması beni hoşuma gitmişti açıkçası. çünkü Ama bu şartlar altında ne şikeyi konuşabiliriz demeye çalışıyordum ben. Ne de hani o maçta ne oldu bu maçta ne olduğu konuşabiliriz. Çünkü e, o kadar e, başka davalardan da bildiğimiz yanlış uygulamalarla gitti ki. Bugün Aziz Yıldırım'a kongre kazandırdı. Kaçmış iki şampiyonluk ve UEFA ihracına rağmen. Düşünün yani tribündeki ...hani ne bir araya getirdi diye konuşuyorduk ya... ...İsmail... Kimlik, bu, bir kimlik ...işte bu bir araya getirdi... ...yani hani e, 3 Temmuz'a... ...şu kadar seçim kampanyası yaptı Az Yıldırım... ...3 Temmuz'la mücadeledir bu arkadaşlar dedi... ...bitti... ...6800 oy yani... ...bu kadar bir cümleye kurdu... ...hani böyle büyük bir temelsizlik... ...üzerinden gelince böyle oldu... ...yoksa hani... E, ben küme düşsün diyordum öteki düşmesin diyordu Ö öyle herkes aynı yerden bakmıyordu aslında yan yana duruyorduk ama aynı gezide de öyleydi ya ulusalcısı solcısı aslında sokağa çıkış nedenleri başkaydı ama ya çok büyük bir yanlış yapılıyor bir dakika şeydi bu işte öyle bir araya gelindi üstüne gezi gelince de e, ...türbünde her şey yerli yerine oturdu. Aslında e, birçok şeyin üstüne gezi geldi. Aynı durum farklı açılardan Beşiktaş içinde geçerliydi. Son maçta yaşanan. Bence Fenerbahçe türbünü için olayın e, içerik yanının dışında... ...bir taraftan da pratik bir yanı vardı. O da e, o meşhur maçın hangi maçı oldu? Eskişehir maçı mıydı? Yani e, türbüne atılan gaz bombaları ama çoluk çocuk kadın daha terk etmeden... Ee, şey meşhur 12 Mayıs Galatasaray'ın şampiyonluğu i̇şte ilan ettiği. Yani orada yaşananlar e, polis şiddeti üzerine yaşananlar. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de ayrı ayrı gelişen bir süreçler oldu. Bu arada evet. Galatasaray'da sessiz sedasız Geçen hafta da konuştuk. İlk protesto Galatasaray'ın türbünde olmuştu. Tabii, stadın Başb açılışında. Evet, Başbakan Erdoğan'ın. Yani sonuçta kolektif bir kimlik üzerinden aslında yürüyen böyle bir karşılaşmalar vardı. Ama ben bence yani bu tip olaylar zaten türbün ıı, aklı üzerinden tartışmak da biraz zor. Yani Fenerbahçe zor. şiki sürecindeki durumu nedir diye bu kadar kalabalık egemen bir kültür üzerinden... Tartışmak ne kadar kolay böyle bir de. Çok zor ya. Bu kadar ötekinin yaratıldığı Galatasaray'ta Beşiktaş'ın federasyonu falan. İşte Çok şurada an... mesela gene enteresan olan noktada şikeye karşı çıkılıyor. E, şikeye biz de karşı çıkıyoruz. İşte evet. senin cümleyi e, konuşmaya başladığın noktadaki gibi. Yani temiz gidelim diyorsun. Düşebilir bütün, dedi ya. Ben bütün şeylere Tabii. hani bir yanlış anlama olmasın. Neden yan olduğumuz anlaşılsın diye bugüne kadar bütün tartışmalarıma. Bak arkadaşım istersen Fenerbahçe düşsün sonra sen beni dinle ama <gülüyor> diyerek başlıyorum. Yani derdimiz o değil. Bu tabii şu, şu liberonun şey, açık radyonun liberosunda da başka bir şey başka bir şekilde bir anlaşma çıkmasın zaten. Hayır. Çıkmayacaktır da evet. burada. Elbette. E, ama işte e, şikeyi savunuyor gibi görünen. Yani öyle değil. Yani bu, bu değil. Mağduriyetten dolayı bir araya geldikleri çok ortada olan bir gruptan, bir türbünden bahsediyoruz. Çok farklı e, bakışların e, bir arada olduğunu sen de belirttin deminden beri ama o bir, bir araya geliş hali oluşuyor. Bir kimlik, bir omuz omuzalık e, bir ortak bir varoluş gelişiyor. E, bu da isyan olarak burada şimdi e, kendini gösterdi. Görünen o ama tümünü birden e, tek bir cümleyle tanımlamak mümkün değil. Değil. Bir kere ortada değil. Ne ama grupları, şeyden ne sonra insanları. geziden e, sonra e, tribünde aslında her şey yerli yerine oturdu hani o e, Fenerbahçe ortak paydası olduğunda şöyleydi işte e, sonuçta GFB Aziz Yıldırım'ın arkasında durmadığı için o, o tür protestolarda çok fazla e, yer almıyordu e, sonuçta hakim e, ülkede hakim siyasi görüş onların siyasi görüşüne de e, daha yakın olduğu için e, şimdi Gezi'de e, herkesin durduğu yer netleşti ...o 34. Tezahara, dakika tezahüratlarında... ...hani Galsay tribümünde de öyle... ...belki Murat'la konuşmuşsunuzdur... ...Ultraslan'ın olduğu kanattan ses çıkmıyor ama... ...diğer her taraftan ses çıkıyor... Ee, ...bu böyle olacaktır... ...yani... Evet. E, ...tribün çünkü dışarıdan... E, ...nasıl diyeyim... ...yönlendirilemez... Bir, bir şey orada patlar, gelişir bu ve devam önemli, bu eder. Bu yani. çok önemli bir kâye. Yani bir, bir, dışarıdan futbolun çok içinde olmayan insanların türbünde çok içinde olmayan bir sürü arkadaşımızın algısında böyle bir sıkıntı var. Yani çok bir net. homojen blok... Evet, olduğunu evet. düşünüyor, düşünülüyor. Bunun böyle olmadığı, bir sürü insanın bir yerde olabildiği. O bir yerde olma duygusunun da işte belki rakibe karşı, belki eğlence duygusuyla olduğunu izlemek lazım ama siyasi bir bir base bir temel değil orada var olan insanları tabi bir yere getiren yani. Yer. değil kesinlikle değil. Şimdi burada e, hani bir, bir ara çok sık tartıştık. Futbolda siyaset olsun, olmasın tribüne karışılır karışılmaz. E, o dönem e, benim durduğum yerden bakınca Hani hükümete ne kadar ya bak bunu boşuna baskı almaya, altına almaya çalışmayın yapamazsınız filan dediğimiz gibi bir de şey durumu vardı. E, futbolla hiç alakası olmayan, e, sosyal medyada öne çıkmış, e, e, görece entelektüel insanların da bir tribün dizayn çabası vardı. Hani evet şimdi de şunu bağırırlar, şöyle, şöyle, öyle de olmaz. Yani oraya e, çok doğru söyledi İsmail, bambaşka görüşlerden, bambaşka bekletlerle insanlar geliyor e, aynı anda aynı şey bağırmak istiyorlarsa bağırıyorlar, istemiyorlarsa bağırmıyorlar. Öyle biri biri başlattı, öyleyse bütün tribüne gelecek. Hayır, hissetmiyorsa bağırmaz tarafta. Ha, Öyle on, bir şey yoktur yani. Olmasın da zaten. Yani bence ha. taraftarın o çeşitliliğin renkliğinin ve muhabbetin nedeni o. Tabii hani e, İstanbul, İstanbul United, İstanbul United'ın ha. United hası orada zaten tam. Yani her rengin içerisinde bin tane Görüş bir araya geliyor ve bu görüş farklı görüşteki adamlar hep birlikte bir şey bağırmak istiyorsa... ...sen istersen 500 kamera koy, istersen 10 bin önlem al, o adam onu bağırır abi. Ya zaten futbolu bir şey karıştırayım diyenlerin nereden gelirse gelsin... ...futbol veya takım tali nedeni oluyor. Birinci nedenler her zaman başka bir şey olduğu tabii, için tabii. o orada sırıtıyor zaten yaptı. Aynen öyle. Ne oldu niye türbünlerde, İstanbul türbünlerinde bu kadar ön plana çıktı. Yani soldan veya diyelim vicdani insani duygu. Hadi birazcık daha bölüp olumlayalım. E çünkü hegemonya birazcık shift etmeye başladı, değişmeye başladı. E bundan önce 10 sene önce de Fenerbahçe tribünlerinde, Galatasaray tribünlerinde neler söyleniyordu yani? Şimdi durum değişince Aynen bu öyle. oldu. Yani aslında kimsenin bir şey karıştırmasından ziyade kolektif akıl bir şey karıştırıyor kendi ve sevdiği için Ya de hayatta vuku bulan şey tribünde Gölgesini görüyor bu kadar işte yani orada bir küçük aksi oluşuyor yani. Evet devam, bu kadar yani. devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Ee, mühim konu ee, Fenerbahçe türbünlerinden birisini kaptık getirdik. Şu anda heyecanlı türbünlerden biri bence de. O yüzden devam edeceğiz Apo'yla, Alparslan Akkuş'la. ...kaldığımız yerden ama önce bir telefon bağlantısı e, müzik arasına geçmeden önce... ...geçen hafta söylemiştik e, bundan böyle bizim futbol müziklerimizi... ...daha doğrusu Libero'nun müziklerini e, öyle ortaya karışık yapmayalım... ...geçen birinci Libero dönemi gibi hoş yine de yaparız arada ama bir bu işin üstadına yaptıralım. Barış Karacası Ankara'dan futbol müzikleri toplayan ve... Yani bu konuda hiç fena olmayan arkadaşımız hazırlayacak bizi. Geçen hafta da bağlantı kuracaktık telefonla mı? Ama kendisi maça gitmiş maça bizi gitmiş. unutup. Unutmuş e... maça gitmiş. Ama gittiği maçta Gençler Birliği Trabzon yani son kızamadım zaten maçtan sonra. <gülüyor> Evet e, önce Gençler bir... Gençler mağlubiyetten 3-2 aldığı... 2-0'dan 3-2 aldı maç e, e, güzel iyi eğlenmiş o zaman. Evet evet ama sen demiştin geçen hafta keşke maçtan da bağlansaydı ah, diye. Ah ne güzel oldu bu. Hele öyle bir Alacağımız otan. olsun. Evet neyse şimdi dinleyelim kendisini birazcık şöyle bir e, her programda bağlamayacağız ama... ...ilk bir e, ilk anlatsın bize merhamını ondan sonra zaten müzikleriyle anlatacak... Evet Barış merhaba Barış Su Ankara'dan ee, ne yapacağımızı veya Barış'ın ne yaptığını zaten önceden sö e, söyledik. Evet Barış birazcık da sen söyle bu futbol e, albümleri, müzikleri, koleksiyonu. Önce bir şey soralım ya maç nasıldı geçen hafta? Bağlanamadık ya sana. Ya e, yani önce özür dileyim valla ben geçen hafta bağlanacağımı unuttum ve maça gittim ama pişman mıyım derseniz hiç pişman değilim. <gülüyor> e, yani birkaç yani bu sezon çok maça gitme şansım olmamıştı. Uzun zamandır da böyle bir gençlerbirliği izlememiştim. Maçlara izlememiştim. Barış, gençlerbirliği taraftarı bilirtelim tabii bunu. Da. Hayır ama uzun zamandır yani, da hakikaten maçlara gitmiyordu. Gide gide gitti maça bak. E, Trabzonspor yani, yendiler 2-0'da 3-2 hatırlatalım ben bu arada. Gençlerin Barış A, Apo ben hiç var mı böyle son dönem 2-0'dan 3-2 geri dönüşü? Ben ee, pek hatırlamıyorum. Geçen bulmadım. sene Beşiktaş maçındaydı. 2-0'dan 4-2 kazanmıştık. Eyvallah ondan önce ne zaman var böyle bir şey çok anımsamıyorum ee, ama hani bu haftaki baya başka türlü bir şeydi yani türbün de çok güzeldi bu hafta evet bu ee, daha bu başlangıç yani en azından türbün için <gülüyor> gidebilirim artık başka tezagatı gördüm bu daha başlangıç üçüncü golden sonra evet, Tez... ata ata kazanacağız de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu maça yakışmış evet baş istersen şu çok kısa bir ne zamanda yapıyorsun futbol müzikleri, bayağı baya bir şey yaptın, koleksiyonu büyüttün? Valla 10 yıldan fazla oldu herhalde benim bu işle uğraşmaya başladığı Birazcık da, hani yani biz hepimiz üç aşağı beş yukarı benzer adamlarız. Yani futbolun başka yerlerine bakmayı da seviyoruz. Benimkisi birazcık e, yıllar önce Libero'nun çakmasını Ankara'da Kıvanç Koçak'la yaparken e, aralara birazcık da şarkı çalalım diye başladığım bir işti ama sonra iş büyüdü. Yani bambaşka bir dünya olduğunu fark etmemle iyice genişlemeye başladı. Epey de bunlarla ilgili sağa sola yazdım, çizdim bir zaman sonra. Yani tam sayıyı bilmiyorum ama yani benim elimde herhalde 6-7 bin tane var şu anda. Okay. Tabii hiçbir zaman sonra sadece futbol şarkılarını açtı. Diğer sporlar için yapılan şarkılara da geçti. Mesela beyzbol ve boks... Futboldan sonra herhalde en fazla müzik yapılan spor dalları diyebilirim. Hem kişiler için, yani sporcular için ve genel olarak o spor için yapılan. Ben açıkçası hani mevzbol ve boks şarkılarını futbol şarkılarından daha fazla beğeniyorum bile diyebilirim. Böyle bir şey bugün için işte herhalde bir 10 yılı geçti, 15 yıla yaklaşmıştır bu işi toplamaya başlayalım. İyi, yani biz de çok faydalandık zaten. Seninle beraber de DJ performansı bile yaptık İstanbul mekanlarında. Aa, doğru doğru sen de beraber e, bir iki kere öyle bir şey de yaptık. Evet. Ya sonra ben televizyona bile çıktım. Hani bayağı meşhur oldum yani. Sen de sen <gülüyor> yol aldın yol aldın. O ee, zaman ben, Barış. Eee e, gidiyor zaten. Bağıştan sonra. Evet ya benim söyleyebildiğim veya söyleyemediğim zaten herkese göre Ben söyleyince bağış oluyor. Bu demek ki bir medyaya doğru yolluyoruz arkadaşlar. Şimdi Barış Yok, e, hocam, biz, biz de dikiş tutmuyor. <gülüyor> Ee, neyse yani Şimdi, ya, e, geçen hafta biliyorsunuz siz, ben size birkaç tane parça yollarım e, bu konuşmayı da o zaman yapacaktık e, işte cazımı çaldınız anladığım kadarıyla çambavanba çaldınız e, çambavanba çaldınız işte geliyedi aslında biraz eski şarkılar kaldı bunlardan bir tanesini isterseniz dinleyelim sonra istiyorsanız diğerlerinden de çalarsınız e, bir tane tango var. İki tane de İngiliz şarkısı var. Sen tangoyu, hangisini... sen tangoyu, tangoyu takdim et, o zaman. diğerlerini biz sonra... Ee, ya, tango ve futbol ilişkisi çok ilginç bir ilişki. Benim çok sevdiğim ilişkilerden de bir tanesi. Bu çalacağımız tango da 1930 yılında e, Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanmış bir tangoydu. E, benim bulunduğum yerden... Ambulans geçiyor zannediyorum siz de buna. <gülüyor> <biliyorsunuz> <gülüyor> ama bütün, e, sen, sen iyisin değil mi? Bir, bir yaramazlık yok. Yani. Bütün, bana gelmiyorlar. Bütün İstanbul <gülüyor> olarak e, tanınsın. Şimdi bu tango e, Eduardo Donato'nun e, tipik orkestrasının vakti zamanında 1930 yılında yanlış anımsamıyorsam da hemen turnuvanın ertesinde çıkmış bir plan bir yüzünde e, Luis Diaz seslendiriyordu. El Onche Glorioso 1930 Dünya Kupası'nı Uruguay'a almıştı. Zaten 24 ve 28 e, olimpiyat oyunlarında da futbolu kazanmışlardı. E, o zamanın en büyük futbol takımıydı. Bu benim bildiğim e, Dünya Kupası için yapılmış en eski şarkı. Bunun dışında da zannediyorum o dönemde yapılmış başka bir şarkı da yok. E, onunla isterseniz bu hafta başlamış olalım. Diğer şarkıları da siz isterseniz arada çalarsınız. Çok sağol Barış. Zaten bundan Yok, sonra... Ben da... Ne demek? Benim için nasıl çok büyük keyifsizlerle beraber olmak. Arada e, bu, bu şeyi söyledi İsmail'le de konuştuk. Bu sefer tribüne gitsem bile bağlanacağız yani. E, hoş her hafta bağlanmayacağız ama tribünden bağlanmak başka bir şey. Hem yani başka evet. konuda da konuşabiliriz. Tekrar sağol. E, Barış Karacasu yapıyor Libro'nun müziklerini. Barış'ı dinledik. Şimdi ona veda ediyoruz. Onun seçtiği şarkıyı dinliyoruz. Evet Barış, sağ ol. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Tebessümle dinledik. <gülüyor> El 18 Glorioso. İlk Dünya Kupası şarkılarında <gülüyor> e, altparsanak kuşla beraberiz. E, o kadar şey. Beyabeyiz. <gülüyor> o kadar da söyleyeyim. Apo'yla ile beraberiz de gayet doğru. Apo'nun şarkısı yorumu güzeldi ya. Bu program böyle geçecek ya. Apo, <gülüyor> Arasında, yani. Adamların değil mi? Baksana futbola yaptığı müziğe bak. Bizim yani biraz farkımız var <gülüyor> yani. Ya. 1930'lardan bu yana farklıymışız yani. <gülüyor> Ama o da iki tane kupa almış takım. Şimdi de hiçbir şey aldıkları yok. O dönemde Uruguay'da farklıymış demek ki. Neyse ama o açtığım parantez önemli. Evet <gülüyor> Fenerbahçe türbünlerini konuşuyoruz. E, bu arada Volkan hatırlattı. Ya. Biz e, ahaliden şey istiyoruz. E, türbünden tezahürat istiyoruz. Performans istiyoruz ama bir şey verdiğimiz yok. E, e, nereye gönderecekler? Malum mu olacak? Kapı vermedik. E, ne? Ma mailimiz çok yeni olduğu için Volkan sen <gülüyor> e, nereye göndereceklerini söyle yok namazda Tabii söyleyeyim hemen e, Şimdi bir mail adresi var Oraya herhalde daha büyük video veya sesleri evet, direkt evet. yollayabilirsiniz Onun e, adresi libero94.9 at gmail.com Nokta noktayla nokta mı yoksa Nokta noktayla ha Noktalama işareti olan nokta, nokta. yazıyla değil. Libero 94.9 et gmail.com. Evet, bir evet. de Twitter adresi var. Libero 94.9 o da. Onlar arasında nokta yok. Belki canlı olan. ...programlarda belki bir şey iletmek isterseniz... Okay. ...belki iletebiliriz. Evet, evet. evet e, bu kadar Libego performansı yeterli. Biraz Apo performansı alalım. Ya Ben şeye sorarak başlıyorum ama... ...sen e, yine kendi makamında devam edebilirsin. E, bir taraftan benim gözlemim... E, yani ...ben Galatasaray Türbünü'nün çok uzun zamandır... E, ...korkunç yaratıcılık dışı olarak görüyorum. Hiçbir şey yaptıkları yok. Yeniçeri, Fatih resimlerini dili gibi açıp. Hoş genel genç Fenerbahçelerin de yaratıcılıktan nasipini o aldığını düşünmüyorum ama çarşıyı apayrı bir kere tarafa koyuyoruz Beşiktaş türbünlerini ama Fenerbahçe'de sanki hem tezahürat hem ...türbün performansı anlamında... ...bir 4-5 senedik ...bir gelişme var gibi geliyor. Yani bu da tam aynı dönemlere denk geliyor. şey galiba farklı gruplar açıldıkça... ...daha yaratıcı zihinler türbüne... ...girip kendini temsil oranı oldukça. Yiye kuşağı geldi abi türbün. Geldi <gülüyor> mi? <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldu... E, tam. ...ya ben aslında bizim türbünün... E, ...yaratıcılık performansından... ...genel anlamda eskiden beri... ...çok şikayetçi değilim çünkü... Hani ilk koreografiyi yapan bu kale arkası, tayfası. Çünkü orada ha, üniversiteli çocuklar var. Ben gençleri çok seviyorum abi. Üniversiteli çocuklar işin içine girdi mi? Ee, çünkü ya, Bu 60 yaşında falan geldi nereden? Ya ben böyle <gülüyor> e, çünkü 40 yaşındayım ama bu 20 yaş tribün halimi düşününce o, o gençlikten bahsediyorum. Güzelmiş. Yani şimdi böyle gidip e, sadece bakıyoruz filan. Yani, kaç senedir tribündesin? E, yani eskiden şeyde olduğum için... Ee, ...Ankara'da ve Samsun'da ancak Fenerbahçe oraya geldiğinde e, gidiyordum. 20 yıldır İstanbul'dayım, 20 yıldır tribündeyim aralıksız yani. Evet, gençleri seviyorduk. Ee, gençleri seviyoruz. Onlar yaptığı zaman çok hareketli işler oluyor işte o. E, bunlar da hani e, genelde böyle şeyler rekabet doğuruyor Yani ya. o yaratıcı şeyler genelde Galatasaray maçlarında falan çıkıyordu. Sonra Fenerbahçe... Bu hep başarıya paralel yürüyor bu işte zeka, kıpırdanma vesaire. Fenerbahçe Avrupa'da başarılı olduğunda işte Rising Sun over Europe bir sürü işte pankart vesaire. Beraberinde de işte hani geçen sene sembol olan o işte orta saha salih uçanla yürüyoruz Amsterdam'a falan gibi şeyler çıktı. Ee, i̇şte son yıllarda takım iyi gidince ee, işte Zico'yla çeyrek final vesaire öyle şeyler olunca tribün canlanıp araştırmaya bulmaya başlıyor. O zaman da çıkıyor. Şimdi Çarşıyla bizimki çok aynı değil çarşı hani tribün hep sonuçlardan bağımsız bir gelenek olarak devam etti orada gerçi ben o topa girmeyeyim çarşının bu gezi öncesindeki o son yıllardaki halinden çok memnun değilim çarşı başka bir yere doğru. E, gitmeye başlamıştı. Bence çarşıdakilerin de çok net gözlemlediği bir e, dönüşümde o. E, Geziden sonra bunu hiç sağ sol anlamında söylemiyorum. Bir yeniden dinamizmini, ruhunu bulma e, gibi bir e, durum oldu orada. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Katılıyorum. E, Fenerbahçe tribünlerinde de e, şimdi şöyle insan karakteri hani insan nasıl biriyse... öyle şarkı yapar ya hani Fenerbahçe'de de besteler de filan. Ee, Bizde hakim grup genelde e, böyle e, arabesk tiplerden oluşuyordu. Fenerbahçe yaratıcılığı olsa bile o arabesk şeyler çıkıyordu. E, ne zaman ki o son işte iki yıl o futbol ve vesaire vesaire başka gruplar da e, bir araya insanlar bir araya gelmeye başladı. Vamos vesaire işte o zaman e, başka rakın gol işte misiniz? başka işler çıkmaya başladı. <gülüyor> yani illa rak olmasına gerek yok ama hani bu e, 98 falan Ali İsmail'e belki ya da öyle bir profile yine bir şey yazılabilirdi de böyle güçlü bir şey çıkmayabilirdi Hani isyankar adamdan isyankar müzik çıkıyor abi ya da isyankar söz çıkıyor Dolayısıyla türbündeki insan profili evet. değişince senin de dışarıdan fark ettiğin o ya sanki 4-5 yılda biraz daha bir şey oldu e, gibi oluyor işte o zaman Peki sadece değişen insan profili mi yoksa türbünde dugan profilin iç yapısı da mı değişti? Ha, şimdi şöyle... E, yani sen kendin mesela vardın zaten öncesinden. E, şöyle oldu. E, aslında ben o son 4-5 yıldaki tribündeki insanların kendi içindeki dönüşümden çok memnun değildim. Belli bir süre öncesine kadar. Çünkü e, Aziz Yıldırım'ın e, hani böyle ben onu merdiven başlıklarını boşaltalım arkadaşlar parantezinde toplayayım. Hani böyle <gülüyor> OFA kriter falan. Borussia Dortmund sanki... Çin liginde oynuyor anasını satayım <gülüyor> tamam mı? Hani o sürekli böyle bir kalıba sokma, araya evet, çizgi evet. çekme hizalı duralım arkadaşlar filan gibi böyle. Bazen bizzat ee, kendi yapıyordu anonsları değil mi? Bazen değil yani. Gene. Defalarca <gülüyor> hani maratonun e-bloğuna bizzat gidip kombine kart kontrol etmişliği var Aziz Yıldırım'ın. Ee, bundan 4-5 sene önce. Tırnak, tırnak kontrolüne kadar varacaktı devlet ee, müdahale mi etti diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yani gerçekten şöyleydi ben katıldığım bir yerde söylemiştim. E, hükümetle ilgili bir şey eleştiriyorsak, oradan bir mağduriyet durumu koyuyorsak ortaya kendi hakim olduğumuz yerde benzer uygulamalar yapmamamız lazım. E, zaten hep eleştirdiğimiz şey buydu. E, Aziz Yıldırım'ın hani yanında duracan ya da karşısında olacan şeyler zaten bu kavramlar çok karışık ya. Bir Şimdi ben bunu söylüyorum. Biri Az Yıldırım düşmanı ilan ediyor. Öbür evet, tarafta evet. diyorum ki Fenerbahçe operasyon yapıldı. Başkan yalakası ilan ediliyoruz. <gülüyor> hani bir cümlelerle insanlara görüş ve duruş yapıştırmak diye bir şey var. Oysa futbol... Kolay hani mı o ya? Bu, çok kolay çok, abi. Çok konforlu da bir şey. Evet. Ama buradaki senin en büyük sandığın bence bizim de yani ilk dönemlerde yaptığımız... Yani biz ne söylüyorsak zaten başından beri sen de... On, bunu 10 sene önce konuştuğumuz konularda aynılığını söylüyordun. Yani ya işte, sandık temiz. It, heh, yani bu şeyi... Ee, arşiv araştır hani ya dün öyle dediğin lideri bugün ülkene davet etme gibi bir şey yok geçmişimizde. Tamam yani böyle o gün ne önceliğimiz şu abi bizim. abi güzel oynayalım ya hani iyi oynayalım, dalga geçelim birbirimizle bak Bence hiçbir mahsuru yok. O ona şaka yapsın bu buna işte alt yazılı bir şey göndersin, yenince falan 15 yıl oldu falan desin. Burada sıkıntı yok ya da gelsin, Galatasaray senin evinde şampiyonluk ilan ya, etmiş bunun dalgasını on, geçsin tamam 15 yılda biraz sıkıntı var onu <gülüyor> o yüzden dikkatli kullanmalı yani her şeyin bir şey evet, tersi de yani <gülüyor> Şaka sizin <diyorsun> evinizde <gülüyor> şampiyon olduk nasıl kutlamasın adam ya da nasıl söylemesin Şaka eyvallah ama e, bunu yaparken hani e, abi bence de penaltıydı ya falan gibi şeyi yapalım dediğimiz bu burada da e, konunun en başına dönüyorum e, Aziz Yıldırım işte oraya çıkayım eblo düzenleyeyim şurada benim ...siz şurada oturun... ...buradakiler buraya geçsin... ...filan gibi bir düzenleme çabası... Ee, ...işte... ...gollerde sadece ayağa kalkalım... ...filan gibi bir şey... ...müşteri profiline geçiş... ...işte... ...endüstriyel futbolun... ...sokak futbolunun... ...ağzının ortasına vurduğu an budur... ...yani... türbine iyice yansıdığı... ...en önemli an diyorsun... ...ve futbol endüstriyelleştikçe... ...onun ahlakını korumak... ...eskisinden çok daha zordur abi... ...çünkü... ...para kontrol edilebilir bir şey değil... İşin içine para girdiğinde... Artık olay Aziz Yıldırım'ın da kontrol edeceği şeyden çıkar. Uluslararası siteler, şunlar, bunlar. Biliyoruz işte hepsini. Dolayısıyla Bilmiyoruz. Konu... Uluslararası kim girmiş Fenerbahçe? Operi Fenerbahçe olarak. değil. Fenerbahçe ha, tamam. Değil. Futbol anlamında söylüyorum. O kadar mı geniş? Yok yok öyle değil. Futbol <gülüyor> anlamında söylüyorum. Yani Fenerbahçe anlamında değil. Yani bahis diye bir şey evet. var anlamında evet, evet, söylüyorum. Yani, yani bu, bu doğru, konudan doğru. çok bağımsız olarak söylüyorum. Ee, dolayısıyla işte o ...yapma etme, herkesi kalıba sokma sürecinden memnun değildim ben. E çünkü şöyle oluyordu. İnsan gidiyor oturuyor. E sonra işte orada ortada bir grup var. Sadece Baran GFB olunca tribünün yönlendiricisi GFB oluyor. E ortaya e o çocuklar hangi şarkıları dinliyorlarsa... Hmm. ...o şarkılardan beste yapıyorlar. Dolayısıyla senin çok istediğin ya da istemediğin ama onun aşina olduğu... E kulak tınısına uygun şeyler çıkıyordu tribünde. Bu da çok normal yani. Yani tribün tribün yapan önemli özellikle o zaten. Yani başta da söylediğimiz gibi çok farklı e, insanların orada futbol için, takım için e, yan yana hissedebilme için orada olmaları ama temelde herkes e, farklı ve hakim olan kültürlerin hakimliği orada da söz konusu Heh, aslında. İşte yani bu. Sokak kültürü orada da şey sokakta hakim olan kültür. Orada da hakim sonuçta. Tabii kültür. tabii. Yani nasıl hani minibüste e, bir kişi gelip 13 kişi etkisi hale getirebiliyorsa bir <gülüyor> varlığıyla diyeyim hani bir şiddetten bahsetmiyorum ee, burada da hani ses çıkarmadıkça kim hakimse o onun borusu öter bu çok acayip bir durum değil ondan sonra e, tribünde farklı sesler çıkmaya başladıktan sonra ki şimdi e, geziden sonra da e, iyice başkalaştı yani Fenerbahçe tribünlüğü bu seferde... ...hani işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz... ...vesaire başka bir yere evrildi... E, ...bu seferde. Oysa hani oradaki... E, ...herkesin düşüncesi bu da değil... ...bu sefer. Evet, yani, evet. Yine böyle bir durum var yani. Ama öyle hakim bir ses çıktı. Çünkü şöyle oluyor... E, ...muhalif sesler geliyor ve bir yerde toplanıyor. Hani o toplu ineleri toplayan... mıknatıs etkisi yani. Onlar geliyor herhangi bir tezahüratta toplanıyor. Yani... Ali İsmail'le aynı paydada olmayan adam Ali İsmail'i söylüyor. Öteki e, askerleri eşlik ediyor vesaire gibi bir şey e, oluyor o zaman yani. E, en azından çok ses çıkıyor diyeyim ben. Şimdi her, o onu söylediğine de katılmıyorsun. Bunun söylediğine katılmıyorsun ama en azından çok ses çıkmaya başladı çok hareketlilik oldu. Hani keşke hani futbol dünyasının her yerinde böyle çok ses çıksa abi. Çok ses iyidir ya. Aslında o videoda da bir bunun bir örneği var. Ee, türbünden inerken koridorda bu tezahürat yapılırken formalı insanlar kimileri yumruklarıyla bu şarkıyı e, eşlik ediyor. Bravo. Bir tane de çok net dikkat çeken elinde e, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin işaretini tabii, tabii, olarak bilinen tabii. kurt işareti yaparak da aynı şarkıyı söyleyen formalı bir e, seyirci var. Yani... Ya var yani işte o e, zamanında e, işte ittifaklar kurulan bilmem ne tezahüratlarını yapan bir sürü e, hükümet yanlısı ya da ülkücü ya da vesaire bir sürü tribün insanı vardı onları yapan. Çünkü hani bu bir şeyde bir araya geliyorlar bu, bu insanlar. Zaten bu şeylerin hani o polisin karşısında tezahürat yapanların e, hepsi sol örgüt üyesi filan değil. Hiç değil. Hiçbiri hatta yani. Diyeceğim yani. Hiç Hiç biri. değil hatta yani. Hiçbiri değil hatta yani. Organize gezi üyesi ama. Ha, ha öyle işte yani öyle bunlar bir de. Işte... Yeni kavramlar giriyor değil mi bu arada? Bak yeni bir tanım. Çok güzelmiş o. Organize gezi üyesi olarak. Bir anda çıktı. Gezi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seni de yaratıcı kıldı bak. <gülüyor> yani o e, izlediniz işte 20 yaşında bu çocuklar. Yani evet, evet. o evet. yapanlar. Ama o cüret zaten işte o da daha çok geziye... Ha, referi, o yüzden referi. gençleri seviyorum demiştim de bana 60 yaşında mısın falan dedin işte. <gülüyor> ben demedim. Ben dedim ben tamam. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi demiştin İsmail? Peki pardon. bu e, sence geçici bir şey mi yoksa bu hani gezi için diyoruz ya... ...yani toplumun e, bir şekilde girdi bu. Yani buradan çok büyük şeyler çıkmaz ama küçük küçük... Tamamen aynı. ...bir şeyler olur yani Tamamen türbün, aynı. türbünde hani o tekil dönemlere... Ee, uzun bir dönem sanki geri dönüşecek. Bir de lezzetli galiba bu hala. Ya şöyle. Ee, bir, bir şeye karşı hani e, karşına bir şey koyduğunda daha kolay motive oluyorsun her zaman. Yani bu bahsettiğim şey de hani Amerika'nın... Varoluş felsefesinde bahsettik aslında. <gülüyor> karşıya sürekli düşman koymak. Bu kadar sistemli bizim bir... De, bizim de düşmanımız var. Yunan düşmanıydık. Ha, ha evet onun gibi. Yani. yani karşıya sürekli bir şey koymaktan ve bunu sistemli yapmaktan bahsetmiyorum. Ee, ama hani bu yıllar içerisinde o yendi, ben yendim, sen yendim, sen yendim, o yendi, boyun yendim gibi hani rutine dönüşebilecek bir şeyi içine bir de hani siyasi bir şey, bir başka bir... ...kişisel bir direniş vesaire gibi şeyler koyunca insanların duruşu değişti bir kere. Her şeyden önce. Yolda yürüyüşler değişti ya. Böyle başka türlü bir şey yapıyorum. Ben burada var olma nedenim başka filan gibi gelmeye başladı insanlar. Dolayısıyla bunun tadı alınmışken bu kolay bitmez. Ama e, hani e, bana sorulsun bir tek Fenerbahçe tezahüratı olsun mu türbünde. Olsun abi. Her ne olacaksa olsun. O kadar türbün süper yüceltilecek böyle... Erenlerin bir araya geldiği dergah mahiyetli falan öyle bir yer değil. Yani giden adam oraya mabet diyor. Tamam mı? Çünkü çok ulvi şeyler yüklüyor ama bu ben dahil gidenle ilgili. Yani onun kendi dünyasında yüklediği anlamla ilgili. Ama dışarıdan bakan için işte bir takım adamlar topun peşinde koşturuyorlar. E diğerleri de bunları bir nümayiş halinde seyrediyorlar. Menotti'nin nefi yani. vardı ya futboldan anlayan sadece futboldan asla, anlayan aslında ondan da anlamıyordu diye işte ee, hayatın kendisini sadece taraftarlığa veya ne bileyim geziye bakarken sadece taraftarlık gözünden bakmanın kendisi ne kadar e, anlamsızsa taraftarlık müessesine de tamamen içi bomboş, lümpen bir alan gibi bakmak da o kadar anlamsızdı. Sanki bizim liberoyu yapma amaçlarımızın en önemli amaçlarımızdan biri de veya evet. parçalarından biri de buydu. Evet. Nesil Hayır. müzik... Taraftarlığımızı, futbol sevgimizi biraz meşrulaştıralım diye değil mi? Bir rahat edelim diye. <gülüyor> Ama onu demiştik o lafı birkaç kere de tekrar e, bu sevgimizi meşrulaştırma zemini diye. Evet bir müzik arası daha verelim ondan sonra apoyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Apo dedin bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Direkt dedin evet. Evet. E, Futbol Crazy şarkımız. E, Barış Kırıca sus yine seçimi. Robin Hall, Jimmy McGregor'dan. Oh, you all know my wee brother, and his name is Jock MacRae, and he's lately joined a football club for he's mad about football, and he's got two black eyes already, and he's no good has his cup. since Sir became a member of that terrible football club. Oh, he's fat oh, crazy, he's fit, oh, man. And the football, it has robbed him oh, the wee bit since he hadn't It would take a dozen skivvies His glazed the washings drop Since the joke became a member of oh, that terrible football well, Oh, the first match he took part I was there my cell and saw did two half breaks for the goalpost And a tin can for the ball And the provost of Glasgow He was there, with lords and ladies fair When our joke ran out And he kicked the football two miles in the air In the middle of the field at Hampton Park The captain says McGraw Would you kindly take this penalty kick He will so he took fifty paces backwards, shot off of the mark, and the ball went sailing. Now the standing, landed in New York. Oh, he's fit, ball crazy. He's fit, ball man. And the football it just robbed him all the wee bit since he hadn't it would take a dozen skiers. His place the Washington Strop since his job became a member of that terrible football club. says she'll leave him if he does keep away from football kicking at night time in sleep for he cause a journey to and other names a draw last night he kicked her out of the bed and he shouted it's a go! Oh he's football crazy, he's football mad and the football bit has robbed him all the wee bits since he hadn't it would take a dozen skimmies his claims to wash and scrub since Sir Jock became a member of that terrible football club Libero'ya devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da. Ee, dinlediğimiz şarkı yine e, Barış Karacan'ın bize e, hazırladığı... Emaneti. Emaneti bir İskoç şarkısı. 1880'lerden kaldığı, e, notu, kaldığı notunu da iletmiş bize. E, keyifle dinledik. Adam fosil atık gibi şarkı toplamış. Öbür ilk Dünya Kupası müziği, bu 1880'ler... Yalnız... E, İskoç şarkısına ilk başta İngiliz demişsin... ...ağzına vururlar senin tan, ...bilgin olsun İskoçlar... E, ...Britanya, Britanya diyecektin değil mi? <gülüyor> of fena gol oldu... <gülüyor> Benim evet. açımda senin için söyledim. De yani, ben onu hiç <gülüyor> aklımda bile değilim. Düşen not var tabii yine. İskoç aksanıyla İngilizce söylenen şarkının ıı, diye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse battı balık yengiler değil. Evet e, Apo'yla Fenerbahçe türbünlerini yani tabii bir saati sığdırmak çok zor ama birazcık böyle tadımlık alıyoruz. Ben yine bir top açacağım ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama merkezimiz yine Fenerbahçe tribünü olduk. Ben uzun yıllar üzerine ilk defa Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bu kadar e, centilmence geçtiğini hem oyun içerisinde hem de oyun sonrasında özellikle gördüm. Ee, hoş Galatasaray'ın korkunç isteksizliği de bu e, sıfır ve, gerilim e, oldu. Yani böyle evet, şey sanki. Hiç, derbi mi oynanıyor başka belli değildi değil. ama yani maçtan sonra evet. e, sahanın ortasında Fenerbahçe'nin futbolcuları birlikte koga halinde zaten e, Lig TV'de kaçımadı bu şansı e, yani öyle yani çok büyük küfür değil tribünde yani bunu çok abarttılar bir taraftan ama evet. e, onun öyle tam bu kadar Öyle bitmeliydi. öyle bitmeliydi diyeceğim ama ki asıl benim derdim şu ki yorumlara geleceğim içerisinde ultra aslanın da dahil olduğu yani o toplamda Insanlar Fenerbahçe insanlar derbi, Galatasaray derbirliğinin böyle centimence geçmesini ve bitmesini istemiyorlarmış. Tabii, aslında. tabii. Ortaya çıktı. Zaten Ortaya. bir yorum da çok enteresandı. Yani böyle bu, maç sonunda bu kadar sakin tokalaştıklarına göre zaten hiç konsantrasyonları yokmuş. Hiç yenmeye gitmemişler Galatasaraylılar diyen bir Galatasaray yorumcusunu dinledim. Ağzım açık dinledim ama yani. Ya bu burası e, şey takımın herhangi bir e, mağlubiyet almasından sonra... Herhangi bir futbolcunun e, gözyaşları içerisinde değilse de başı önde olmayan herhangi bir fotoğrafından hain ilan edildiği ülkeden bahsediyoruz. Evet, doğru. İşte mesela Buruma bu maçtan sonra bir kız arkadaşı veya her kimse onunla yan yana duruyor fotoğrafı var. Ve e, başkan dahil yani Galatasaray başkan dahil buna ya, gereken cezayı veririz. ya Pardon, e, Kong, divanda biri başkanı diyor bunu gereken cezayı verin diyor. Yani kız arkadaşla yan yana fotoğrafı ya işte maçtan sonra. Şey de olabilir, odada da olabilir, banyoda da olabilir. Her neyse. Her neyse, ne fark eder yani. Hayır, doktormuz varken sorarım, Sevişmek şeyi bozar mı? <gülüyor> Kondisyonu bozar mı? <gülüyor> Hayır. Ya şimdi Hayır, Mesut özülü ile ilgili İngiltere'de maçtan de... sonra ama ya. Yani ha? baştan sonra. <gülüyor> sevişmek ki <gibi. gülüyor> helal mi hoca? <gülüyor> yani şimdi bu e... ama burada şöyle haberler de yapılıyor bu ülkede biliyorsun. İşte derbi maç oynanmış. Ertesi gün idman var ve mağlup takımın Oyuncular işte genelde rutin haber şudur. E i̇şte üzgün oldukları dikkat çekti falan. Üçü gülmüş mesela. Tamam işte şey e, kahkahalar dikkat çekti falan diye veriyor. Sonra üçü, Kanka, dikkat üçü, üçü arenaya atılıyor ve seyrediliyor. Hani taraftar denen arkadaşlar bunları yesinler diye. Şey de enteresan değil miydi? Christian'ın e, taraftarlarına... E, ...teşekkürlerine cevap vermek için... ...elindeki formayı bir şekilde... ...başka yer koyacak bir yer bulamadığı için... ...bacakların arasına koyduğu... ...melo formasından... Formanın içine tartışma... Soktu. ...bugün ortaya çıktığı meloda koymuş yani ya, ya, ya. ...yani enteresan şeyler, Şimdi bu, şeyler de yaşandı... E, ...bu beklentinin olduğu yerde... ...bak çok samimi söylüyorum... E, ...hem de hani... E, ...son dakikasında penaltı kaçmış... ...filan bir maçta... E, ...sarılarak ayrılan bütün... istisnasız bütün futbolculara teşekkür ediyorum ya... ...hani... Eğer biz yani birazcık iyi niyetli olsak oradan bir sürü şey başlatabiliriz, çıkarabiliriz. Ta, asıl yani. asıl ha. hikaye bu. Burası bu başlangıç olabilir. Evet, diyebiliriz ki kardeşim, yani bak işte geçen yıl Volkan'la Sabri birbirine sarıldığında siz bunu yaparsanız millet ne yapar filan diyoduysak, bak bugün hiç kimse sarılmamış işte. Şimdi bu şeyi bize ha, bağlı. derken? boğazına i̇şte Boğazına derken. sarılmamış. İşte <gülüyor> evet, işte ne güzel ya. Diyelim ki ya şunu istemiyorum ben ya herkes kol kola lay lay lay maç serisi öyle bir derdimiz yok abi rekabet olsun o ona tribünde onun işte desin ki ben senin işte Galatasaray öteki olur abi bu ama e, dışarı çıktığımızda birbirimizi öldürme ihtimalimizi azaltalım ya bu tür şeylerle. <gülüyor> e, Yaralama diyelim canım sen hayır, <gülüyor> çok yukarıdan ya, açsın şey. Hayır yani. şey e, olduğu için söylüyorum ve çok üzücü Hat hatta şey birbirimize taciz de etmeyelim abi metrobüslerde filan. Anlatabiliyor muyum? Öyle e, tuhaf tuhaf... E, ...denk gelen hasımlar birbirine bir şey yapmasın yani. Ya tek dileğim bu benim yani. E, bu şeye gelince maç sonu ortada... E, ...bugün buradan keşke söylenmeseydi diyorum ama... ...türibünde e, böyle hissettiğimi söyleyemeyeceğim maçtan sonra. Çünkü yeni kazanmışsın ve hani futbolcu ortadan bana ne söylese... hani. Az önce çalan tangoyu da söylese ikinci satırı söylerim. Yani <gülüyor> hiç, hiç düşünmeden. Abi kolektif yani. bir tepkide olur bunlar ama. Yani olur. öyle bir bitişten sonra bu hareket Ha olmasaydı de... tabii ya. Zaten, hiç, yani... zaten bence sahanın içinde olan olaylar asli süreci provoke eden veya belirleyen evet. olaylık oluyor. Kavgada tribündeki evet. mesela o, o boğazına sayıldıkları maçlarda tribün çok daha sakin <gülüyor> ve rahattı veya tribün dışı. Neyse bu arada bir e, yakın makıcı girmemiz lazım. Ondan sonra da bitiririz. Fenerbahçe maviti olunca şeyin kordonunu bile kopardım kulaklığın <gülüyor> o kadar heyecan e, oluyor. Neyse e, daimi kutularımızdan kutu diyorum ya hala e, basılı yayın gibi muamelesi yapıyorum. Evet. Köşelerimizden diyelim. <gülüyor> Volkan Ağı hazırladı. Ee, yakın markaş Evet bu hafta zorlu bir seçim havuzumuz vardı aslında da diyebiliriz. Ee, bu hafta hatta bugün vefat eden futbolcu e, Ferhanç Puşkaş'a değineceğiz. Yakın <gülüyor> markaç. Futbol izlemek için insanlar neden stadyumlara gider? Güreşe varabilecek ikili mücadeleleri, çamurdan top çıkarma yarışını izlemeye ya da çekirdek çitletmeye değil. Son saydığım neden büyük bir tartışmaya yol açabilir. Ancak herkes hemfikirdir ki karda kışta ya da yazın en sıcak gününde stadyuma gol izlemeye gider futbol seyircisi. Kanattan kesilen sert bir ortaya, uçarcasına yükselip kafayla ya da voley ile vurulan bir gole canlı şahitlik etmek futbolun en büyük zevkidir. Bu zevki yaşatanlar arasından büyük bir golcü geldi geçti. Tuna'nın beri yanındaki küçük futbol ülkesi Macaristan'dan. Ferenc Puşkaş Golcülüğüne canlı olarak şahit edemeyenlerin sayısının çoğunlukta olduğu bir futbol dünyasındayız. Ancak tüm futbol dünyasının diline doladığı muhteşem golleri sayesinde anısı hala yaşıyor Puşkaş'ın. Budapest'in Almanca konuşanların çoklukta olduğu bölgesinde 1 Nisan 1927'de dünyaya gelen Macaristan'ın futbol efsanesi Avrupalı kısa boylu sol forvet oyuncularının ilklerinden. Futbola başladığı Kispest AC'nin Maceristan ordusu tarafından el konulmasıyla birlikte geçirdiği dönüşümle Budapest Honved adını almasının ardından takımla birlikte altın çağını yaşar. Takım bu sayede 5'lik şampiyonluğu kazanır ve Puşkaç da Budapest'e kariyerinde 4 kere gol kralı olur. Milli takım kariyerine de yansıyan bu başarıyla birlikte dünyada tanınmaya başlayan Puşkaçlı altın Maceristan jenerasyonu ekip bir olimpiyat altını ve bir Dünya Kupası ikinciliği kazanır. İkinciliğe yürüdükleri Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 4-2 yenmelerin ardından Samba'cıların delegasyonu İngiliz hakimi FIFA'ya şikayet eder ve onu Hristiyan Batı Uygarlığı'na karşı uluslararası komünizme hizmet etmekle suçlar. Kariyerinde zirveye çıktığı kulüp Real Madrid'e transferi ise tesadüflerle dolu Puşkaş'ın. Kulüp takımı Honved'le 1956'da oynadıkları Avrupa Kupası maçı sonrasında oyuncular ülkelerine dönmeyi reddeder. Soğuk savaş döneminde oynanan bu Avrupa Kupası maçı sırasında Macaristan, Sovyet Rusya'nın kontrolüne geçmiştir artık. Atletik Bilbaa'ya elendikleri bu süreç sonrasında belirsizlik içinde kalmaları nedeniyle bir dünya turu düzenlediler ve biriktirdikleri parayla ülkelerine dönmeyi başarırlar. Ancak altın jenerasyon dağılır. Puşkaş ülkesine dönmeyi reddederek İspanya'nın Espanyol takımıyla ile maçları çıkar. Ancak FIFA meşru futbolcu ve gayrı meşru futbolcu vardır ayrımı yaparak Puşkaş'a resmi olmayan yöntemlerle maça çıktığı için 2 yıl ceza verir. 2 yıl sonrasında takım arayışına giren oyuncu Manchester United'ın radarına girer. Münih kazası sonrası Manchester United'ın başında göreve geçen Jimmy Murphy güçlendirmek istediği takıma Puşkaş'ı katmaya niyetlenir ama Puşkaş'ın İngilizce bilmemesi bu transfere engel olur. Yolu Madrid'e düşer Maceristan efsanesinin. Bir başka efsane, Arjantinli Alfredo Di Ștefano'nun bulunduğu takımla birlikte Real Madrid'e ilk ve en parlak yıllarını yaşatır. 1966'da 39 yaşındayken veda ettiği futbol kariyerine 528 maç, 512 gol sığdırmaya başarır ve 20. yüzyılın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçer. Teknik direktörlük kariyerine devam eder sonrasında. Panathinaikos'ta başarılı yıllar geçirse de aslında gezici bir çalıştırıcıdır ve çok da başarılı değildir. 2000 yılında unutma hastalığı olarak bilinen Alzheimer'a yakalandı Puşkaş. 2006-17 Kasım'da 79 yaşında yakalandığı zatürre hastalığını atlatamadı ve hayata gözlerini yumdu. FIFA 2009'dan bu yana yılın golünü seçerken verdiği ödüle Puşkaş ödülü ismini koyarak golcülüğün Puşkaş'ın başlattığı bir sanat olduğunu da ilan etti. Zaten yani ismi ismi Puşkaş olanın e, forward sanki e, yazgısı belirlenmiş. Hani bazı isimler var ya yani Amokaci mesela kesin yani mevki görebiliyorsun Puşkaş deyince yani. Tabii tabii. Ama baksana 528 maç 512 gol. Batistupa evet. mesela abi. Kesin striker. Yani hiç kanat falan oynuyor olamaz yani. E, e, çok fazla zamanımız kalmadı galiba. Halbuki ben şu anda Morgül'ün hangi kanada geldiği, baş Başöz'ün, <gülüyor> Ağır'ın. Ağır zaten ağır, ağır. defansa geldi senin kişi oldu da. defansif önliberi evet, ağır. Ama, ama Ağır, ağır işte. Ağır. Ağır. ağır. Morgül neyse ben yedek kulübesine geçeyim bugünlük. Evet e, yani bunu saymıyoruz diyelim Apo. Yani güzel oldu ya. Güzel oldu ama önümüzdeki programlara da bakalım. Tabi. Tabii. Ee, Masamızda da Ömer Şahin bizimle beraberdi. Evet, indiriz. Ee, Pahsan Akkuş'la beraberdik. Fenerbahçe tübünü konuştuk. Ama konuşmaya da devam edeceğiz. Haftaya olmasa da sonraki programlarda taraftarlığı ve taraftarlığı konuşacağız. Ee, bu haftalık bu kadar diyebilir miyim İsmail Başöz? Lütfen. Söz sizin. Evet. E, herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz.